kesiple ağaçlıktan öleceğiz diye endişeye kalkışmamalıdır. Bu mevzu da burada bitiyor. Şimdi birçok yer okudu, Ateşler var mıdır burada anlaşılma? Bayağı bayağı okudu yani. Kaç beyi? 22 ay var. Çocuğuna baktık kardeşim. Mesleği şey de okumuşuz. Memle var, anam şimdi memleş şey var Şimdi söyleyin ki sonra. Ne Kaçıncı tweete kaldın şu anda? Yalnız bizde. Yeti bin kaldı. Konuşmuyor ilk yani, yani ortada evet, hem değil mi <gülüyor> <gülüyor> elektrik, tamam mı? <gülüyor> var çünkü, danaşılmayan, takıldığınız yer var mı? Sonra benden şikayet edemeyiz. Söylemedin mi? Ek Hazreti Mevlana için baba cami demiştir ki bir ajan böyle girdi ama tabu var tabu gidecek nesne videosı nesne videosı ne görüyorsunuz yani Kur Kur'an hadislerden bir hamura kadar gelmişler. Kur'an ne dokun yani Kur'an başka mı? Bunu ondan alınmıştır okudan. Bazı, çok ünlü devletler, devletler, namaz kılarken mesleği birlikte okurlar. Doğru bir şey değil ama herhalde onlar gibi bir, bir şey vardır.